Rum suresi 60 ayet olup Mekke'den Hazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim. Elif lam Rumlar yakın bir yerde mağlup oldular. Fi min fi min min mu'minun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 Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. يَعْلَمُونَ <gülüyor> Bildikleri sadece dünya hayatının dış görünüşüdür. Ama ahiretten habersiz, gafildirler. مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّا وَإِنَّ Onlar azıcık olsun kendi başlarına kalıp düşünmediler mi ki Allah,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 فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ İnkar edip, ayetlerimizi ve öldükten sonra dirilmeyi, Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlarsa, azaba atılmak üzere getirilirler. فَسُبْحَانَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ Haydi siz, akşama girerken, sabaha çıkarken...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 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ أَزْوَاجًا إِلَيْهَا وَجَعَلَ وَرَحْمَةً فِي لَآيَاتٍ يَتَفَكَّرُونَ Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de kendilerine ısınmanız için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 وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهًا. إِنَّ فِي لَا آيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ onun delillerinden biri de kah korku kah ümit vermek için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 وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Onların hepsi isteyerek veya istemeyerek O'na itaat ederler. وَهُوَ الَّذِي الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ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 tam hüküm ve hikmet sahibidir darabe lakum mesela min enfusikum hel mimma malakat aymanukum min shurakaa fima razaqnakum fa fihi sawa'un takhafuna hum ka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 din O halde sen batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü hak din olan İslam'a yöneldi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 o müşriklerden olmayın. Öyle ki her hizip kendi yanındaki ile böbürlenmektedir. Ve izamessenne sadzurdu rabbahum munibile ileyhi. Tumma iza ataqahum minhu rahmeten iza fariqum minhum bi rabbihim yuşrikun.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 o fermanı Allah'a şirk koşmalarını bildiriyor. İnsanlara bir nimet, bir bolluk taptırdığımızda, onunla sevinip şımarırlar. Şayet kendi yaptıkları sebebiyle,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 Allah'ın rızasına nail olmak isteyenler için böyle yapmak daha hayırlıdır. Felaha erenler de işte onlardır. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ دِبَلْ لِيَرْبُ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ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 Allah o yüce Rabb'dir ki sizi yaratır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 الله الذي يقسمن الزياح فتيرسحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فتظل وجه يخرج من خلاله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 فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الدُّعَاءَ Şunu bil ki, sen ne ölülere sesini duyurabilirsin, ne de arkasını dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin. وَمَا <gülüyor>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 O halde sabret. Çünkü Allah'ın vaadi kesindir. Sakın O'na inanmayanlar seni paniğe düşürmesin, seni dayanıksız bulmasın ve seni endişelendirmesinler.